Bayanlar başlarını bağlarken tesettürde e, saçlarını bu yukarıdan topuz şeklinde yapıyorlar ya yüksekte. Bu evet. caiz mi hocam? Günah mıdır bu? Yani bazıları mesela kafasını böyle deve hücüğü gibi yapıyor. Şimdi ben e, gördüm mesela birisine böyle kafasının arkası şöyle bir kocaman e, olmuş. Bu nasıl oluyor? Yani husüsü dediler ki husüsü oraya böyle bir şey doluyor. Yani bu doğru değil. Yani fıt, fıtrata ö, müdahale olmamalı. Yani karşı tarafın dikkatini çekecek şekilde şimdi e, giysi olmamalı. Şimdi tesettür bir, bile olsa, değil mi hocam? Yani. yani bir pantolon giymiş, streç mesela, bacaklarının rengi bütünlüğü gözüküyor. Bir de böyle ceket gibi bir şey giymiş. Efendim tam dört dörtlük bir makyaj yapmış, başına da örtmüş. Yani şimdi Müslüman ört oluyor maalesef. Örtünmenin de bir Adama bu bak ne yani. olacak yani, yani örtünmede bak ne olacak bir efendim e, iç hattı göstermeyecek yani vücut hatlarını göstermeyecek bir çok bir şeffaf olarak. olmayacak efendim vücut hatlarını belleyecek şekilde dar olmayacak üç efendim karşı tarafın dikkatini çekecek şekilde olmayacak yani öyle bir giyiniyor maalesef. ki evet tesettüre bürünmüş ama yani e, açık olsa belki o kadar dikkati çekmeyecek. Şimdi hem tesettürle bünyelip hem bir kilo makyajla sokağa çıkmak, e, örtünmeyle bağdaşmayan bir davranıştır. Bu doğru değil. Yani başlarda deve örgücü gibi yapmak doğru değil de bu konuda bir şerif de var. Yani öyle bir zaman gelecek ki çıplak giysi, yani e, giysi adam e, kadın, e, kadın giyilmiş örtülmüş ama çıplak gibi. Şimdi bu iki şekilde olur. Bir şeffaf bir e, giysi giyersiniz. Ya da dar veyahut da dar bir şey giyersiniz ee, yani sizin göğüsleriniz, kalçalarınız, bacaklarınız Belli her tarafı yani giyilmemiş gibi oluyorsa şimdi öyle kızlar kot pantolon giyiyorlar Öyle dar giyiyor ki ta bileklerinden kalçasına kadar her şeyini Meydan. tam vücudunu belledecek Maalesef. şekilde doğru değil. Yani biz e, dini açıdan söylüyoruz. Yani yapan yapar, yapmayan yapmaz. Kendileri biliyor ama Müslümanın tesettürünün öyle olmaması lazım. Hocam bu noktada tesettüre henüz girmemiş. Mesela niyeti olan tesettüre karşı bir niyet içerisinde onlara bakıp ben böyle tesettüre girmek istemiyorum noktasında da örnek olma noktasında. Ya tabii yani o da kötü bir şey. Yani kötü örnek olmuş oluyor. Yani örtüneceksem hiç böyle örtünmeyim dedirtecek bir kıyafet olmamalı. Böyle yapanlar var maalesef doğru değil. Özellikle başörtülerini böyle arkadan doldurup yukarıya doğru efendim deve örgücü yapmak doğru değil.